Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişte yaptığı kendisine aittir. İşi de Allah'a kalmıştır. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Cemiyet hayatının düzgün, dengeli ve insanca yürüyebilmesi için çok önemli bulunan dört temel kural ve tedbirden birincisi olan infak ve sadaka, bundan önceki ayetlerde canlı ve açık bir üslupla ortaya konmuştur. İkincisi, israfın yasaklanmasıdır ve birçok ayette bu yasak ifadesini bulmuştur. Üçüncüsü ise, daha önceden yasaklanan, burada da kesin ve şiddetli bir üslupla yasaklanması pekiştirilen faizciliktir. Bu kuralların başında da, Birçok ayet ve hadiste teşvik edilmiş bulunan kişinin el emeği ve alın teriyle geçimini sağlamaya çalışması kuralı vardır. Bu dört tedbir ve kural arasındaki ilişki sebebiyle olmalıdır ki, infakla ilgili ayetlerin arkasından faiz yasağına geçilmiştir. Ayrıca faizle infak ve sadaka arasında birincisinin karşılıksız kalmak, ikincisinin ise karşılıksız vermekten ibaret olması şeklinde bir zıtlık ilişkisi de vardır. Faizin yasaklanması konusunda kullanılan bu sert üslup, din düşmanlarını, dost, veli edinme dışında hiçbir günah ve yasak için kullanılmamıştır. Çünkü zina, içki, kumar, hatta katil gibi suç ve yasakların kötülükleri mağduru ve çevresindekilerden belirli bir kesimi etkiler. Dine ve müminlere düşman olan, düşmanca duygular besleyen, tedbirler yapan, tedbirler ve planlar içinde olan şahıs ve grupları dost edinmek, onlarla işbirliği yapmak, onlara hoş görünerek sempatilerini kazanmaya çalışmak, ne bunu yapanlara ne de dinlerine ve din kardeşlerine fayda getirmiştir. Bu davranış ve yaklaşımda her zaman kazananlar düşmanlar, kaybedenlerse müminler olmuştur. Bir topluluk içinde faizcilik serbest olduğunda bunun da zararı ve kötü etkileri yalnızca faizi alan ve verenle sınırlı kalmamış bütün topluluğun ekonomik, sosyal ve ahlaki hayatını etkilemiştir. Kur'an'daki ismi riba olan faiz alıp verme, Mekke'de nazil olan ve müşrikleri muhatap alan insanların malları arasında riba yoluyla artsın diye verdikleriniz Allah katında artmaz. Mealindeki ayetle kınanmış, böylece ileride yasaklanacağına işaret buyrulmuş, Medine'de tefsir ettiğimiz ayetten önce geldiği anlaşılan, ''Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin, Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.'' Mealindeki ayetle yasaklanmış, nihayet bu ayetle hem yasak pekiştirilmiş, hem de akla gelen bazı sorular cevaplandırılmıştır. Bu ayetlerinde ilk muhatapları müşrikler, Yahudiler, faizi helal bilenlerdir. Çünkü ayetin devamında bu grupların alım-satım da faiz gibidir dedikleri zikredilmiştir. Müminlerin daha önceden yasaklanmış bulunan faiz için bunu demeleri mümkün değildir. Ancak gayrimüslimlere hitap eden ayetlerin hemen tamamının dolaylı olarak müminler içinde bir uyarı olduğu bellidir. Ayrıca araya giren ey iman edenler, Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı alacaklarınızı bırakın. Mealindeki ayet doğrudan müminlere hitap etmektedir. Bunun da gerekçesi bazı müminlerin henüz faizcilikten kendilerini kurtaramamış olmaları, bazılarının daha önce naklettiğimiz benzetmenin tesiri altında kalmaları ihtimali ve önceden yapılmış faizli akitlerden kalma alacakların helal olup olmadığı konusundaki şüphelerin giderilmesidir. Nisa suresinde gelecek olan bir ayet, Yahudilik gibi diğer semavi dinlerde de faizin yasaklandığını ifade ve bu hükmün evrenselliğine işaret etmektedir. Tesniyedeki ifadeye göre faiz, Yahudiler arasında yasak, yabancılardan alınması ise caizdir. Nisa suresindeki ayet aslında onlarda da faizin mutlak olarak yasak ve haram olduğuna, Yahudilerin sonradan kitaplarını tahrif ederek yabancılardan faiz almayı caiz hale getirdiklerine delalet etmektedir. Riba ile aynı kökten gelen kelimelerde tepe, çıkıntı, fazlalık manaları vardır. Riba kelimesi de Fazlalık, ziyade manasına gelmektedir. Ragıbel İsfahani'nin ifade ettiği gibi, riba, sermayeye eklenen fazlalık demektir. Ancak din, bu fazlalığın bir kısmına riba deyip diğerlerine dememiştir. Bir fıkıh terimi olarak riba, belli malların belli şekillerde yapılan satım aktiyle değişiminde şart koşulan veya Hasıl olan fazlalık ve ödünç verilen malın geri ödenmesinde şart koşulan fazlalık anlamına gelir. Bakara Suresinin 275. ayetinin tefsirine devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.